وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Muhterem kardeşlerim, السلام عليكم ve rahmetullahi ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Aleyküm selam. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti üzerindeki haklarından bahsediyoruz. Şimdi bundan bahsederken tabii ki Allah Azze Ve Celle'nin hakları ile ümmeti Allah Azze Ve Celle'nin kulları üzerindeki hakları ile Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti üzerindeki haklarını birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Yani Neler, bunun arasındaki farklar nelerdir? Hangi şeyler Allah'ın hakkı, hangi şeyler Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hakkıdır? Bu ikisinin çok güzel ayırt edilmesi gerekir. Çünkü bir önceki dersimizde biliyorsunuz, hulub kelimesini yani dinde aşırılık kelimesini işlemiş ve özellikle Hristiyanların, İsa Aleyhisselam hakkında çok aşırıya gittikleri hatta öyle ki onu Allah'ın oğlu haşa ilah mertebesine çıkartmışlardır. Bu da sırf İsa Aleyhisselam hakkındaki aşırıya gitmelerinin sebebidir. Halbuki Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam hakkında onun Allah'ın bir kulu, kelimesi ve ondan bir ruh olduğunu söylemiştir. Yani İsa Aleyhisselam'ın verilmesi gereken menzil budur, bunun dışında değildir. Ne zaman ki bunun dışına çıkarsanız ne yaparsınız? Küfre ve şirke düşmüş olursunuz. Allah korusun. O yüzden tabi ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere ve diğer bütün peygamberler Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun dindeki yeri bellidir. Bizim onlara karşı imanımız ve takınmamız gereken tavır bellidir. Ama öyle şeyler vardır ki bu ibadet yalnız ve yalnız Allah'a has kılınır, ondan başkasına yapılmaz. Dua yalnızca Allah'a yapılır, tevekkül yalnızca Allah'a yapılır, yardım yalnızca Allah Allah'tan istenir. Sığınma yalnızca Allah'a sığınılır ve bütün ibadet şeyler şefaat yalnız ve yalnız Allah'tan dilenir. Bütün bu ibadetlerde şayet Allah'la birlikte bir peygamber, bir nebi, bir melek kim olursa olsun eğer ortak koşarsanız ne yaparsınız? Şirke ve küfre düşmüş olursunuz. O yüzden ibadetlerde Allah azze ve Celle'nin hiçbir şirk koşmaksızın hakkı ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkının birbirinden çok iyi ayırt edilmesi gerekir. Allah Azze ve Celle'nin kitapları indirmesi ve peygamberleri göndermesinin yegane bir tek amacı var. Ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar. Nedir? La ilahe illallah. Allah'ı birlemek ve yalnızca yalnız Allah'a kulluk olmak. Peki peygamberlerin görevini? Allah'la kullar arasında, Allah azze ve celle ile kullar arasında bir vasıta, bir aracı olmak, Allah'ın emirlerini ve nehiylerini bizlere anlatmak. Kulluk Allah'a, <gülüyor> peygamberlere ise ne vardır? İtaat vardır kardeşlerim. Allah'a kulluk, peygamberlere itaat vardır. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Vemâ ersennâ min qablike min rasûl" Senden önce bir Rasul gönderdik. Yani her ne kadar bir Rasul gönderdikse İlla Nuh'e İleyhi Ennehu La İlahe İlla Fe'abudun. Allah Azze ve Celle muhakkak her peygambere şunu söylemelerini emrediyor. La İlahe illa Ana Fe'abudun. Benden başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. O halde bana kulluk edin, bana ibadet edin. Demek ki bütün peygamberlerin yegane görevi bu. La ilahe illallahı anlatmak yalnız da yalnız Allah'a kulluğu öğretmek. Kulluk edilecek tek merci nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Bu yüzden ne bir peygamber ne de bir melek hiçbir zaman gelin bana kulluk edin gelin bana İta, e, kulluk edin, bana itaat edin, e, bana tapın, beni ilah edinin, beni Allah'tan başka Rabler edinin dememiştir. İsa aleyhisselam nedir? Allah ona azarlıyor. Ey İsa sen mi dedin beni ve annemi Allah'tan başka ilahlar edinin? Ya Rabbi bu mümkün değil senden başka hakkıyla ibadet edilecek yok. Bunu İsa Aleyhisselam da diğer peygamberler gibi ne yapıyor? Tevhidi terkin ediyor. Ama aşırıya giden Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a Allah'tan gayrı ilah ediniyorlar, Rab ediniyorlar. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ Allah Azze ve Celle her kavme, her topluluğa bir Resul gönderiyor. Neden? اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنِبُ الْتَاغُودِ Yalnızca Allah'a kulluk edin. Başka değil, kula kulluk etmeyin. Voştanı bu tagut ve tavuttan da hakkı giden her yolu kapatan kimselerden de ne olursa olsun bir put olabilir, bir kadın olabilir, bir nefis olabilir, bir kanun ne olursa olsun ondan da kaçının. Yalnız Allah'a kulluk edin diye ne yapmış Allah azze ve celle her ümmete bir rasul gönderdiğini söylüyor Allah azze ve celle. Yegane gayesi neymiş bu Resullerin? Allah'a kulluk. Başka hiçbir şey değil kardeşlerim. Vesel men اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلَنَا Senden önceki gönderdiğimiz ey Muhammed diyor Allah Azze ve Celle. Senden önceki gönderdiğimiz bütün Resullere bir sor. اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اَلِهَا يُعْبَدُونَ Onlara diyor Rahman'dan başka tapınılacak ilahlar mı verdik diyor. Yani burada Allah Azze ve Celle kendisinin bir olduğunu ne yapıyor? Ispatlıyor. Beyne Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle hiçbir kimsenin, hiçbir beşerin Allah Azze ve Celle'nin kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet vere, verilen hiçbir kimsenin hakkı değildir. Nedir? Böyle eğer Allah Azze ve Celle bir kimseye kitabı, hükmü ve nübüvveti verdiyse... ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Hiçbir peygamber kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verilmiş hiçbir insan dememiştir ki gelin Allah'tan başka bana kulluk edin. Böyle bir peygamber gelmemiş. Allah bunu, onlara bunu emretmemiş. Ya demiş, ya ne demiş? "Velakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna'l-kitabe ve bima kuntum tadrus." Fakat na'pun rabbaniler olur. Allah'a kulluk eden kimseler olun. Ve sakın ne yapmayın? Melekleri ve nebileri Allah'tan başka Rabler edinmeyin. وَلَا bil kufri بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sizler diyor teslim olduktan, Müslüman olduktan sonra o kimseler, o peygamberler gelip sizin kafir olmanızı mı emredecek diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki İslam dini hak dindir kardeşlerim. Bu da yalnız ve yalnız Allah'a kulluk etmek ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktır. Peygamberlerini ne yapmak? Tasdik etmektir. Tıpkı biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü şehadetini söyleyerek bu İslam dairesine girdiğimiz gibi. Demek ki bunda iki tane asıl var kardeşlerim, iki tane esas var. Birincisi Allah Azze ve Celle'yi ibadette, kullukta birlememiz, tevhid etmemiz. İkincisi de peygamberlerine iman etmemiz. Demek ki bu iki şehadet, birinci ve ikinci kısmıyla, birincisi Allah Azze ve Celle'ye ibadette birlemek, yalnız ve yalnız ona ibadet etmek, ondan başka bütün ilahı Rabb'ı reddetmek ikinci kısmı ise peygamberlere iman etmek tabii ki biz Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmamız hasebiyle ne diyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abdühü Muhammed ben yine ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın konuları soruyor demek ki bu iki asıl çok önemli kardeşlerim. Eğer sadece birinci aslı söyler, ikincisini söylemezseniz insan kafir olur kardeştir. İslam dairesine ne yapamaz? giremez. Demek ki la ilahe illallah'ın manası yalnızca bir olan Allah'a kulluk etmek, ona ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak, şirk koşmamak. İlah dediğimiz zaman kardeşlerim, kalbin ne yaptığı, ibadet ettiği, neyde? Kullukta, yardım dilemede, muhabbette, tazimde, övmede, korkuda, ee, dilemede nedir? Kalbin yöneldiğidir kardeşlerim ilah. Ve bütün bu hasıfları hak eden yalnızca bir olan bir ilah, Allah Azze ve Celle'dir. Kalpler onun ibadetiyle dolar. Kalpler ona sığınmayla dolar. Kalpler ona muhabbetle dolar, ona tazimle donar, yalnız ve yalnız ondan korkar, yalnız ve yalnız ondan ümit eder. Başka bir şeye bağlanmaz. Çünkü bir Müslüman iman eder ki Allah Azze ve Celle kendisi hakkında neyi murat etmişse muhakkak o gerçekleşecektir. de murat etmemişse o asla ve asla gerçekleşmeyecektir. Tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın İbni Abbas radıyallahu anhümaya dediği gibi Ya Hulam ey çocukcağız, ey çocukcağızım diyor. Bütün ümmet, bütün insanlık bir araya gelse sana bir fayda dokundurmaya çalışsalar yalnız ve yalnız Allah'ın sana dilediği kadar fayda dokundurabilirler. Ve bütün ümmet, bütün insanlık bir araya gelse sana bir zarar vermeye çalışsalar ancak ve ancak Allah'ın dilediği kadar sana zarar verebilirler. Kalemler kaldırılmış, kalemler kurumuş, defterler dürülmüştür. Bundan sonra bize kim ne yapabilir ki kardeşlerim? Allah'a hakkıyla tevekkül eden bir kimseye kim ne yapabilir kardeşlerim? Hz. Hamza radıyallahu anh'un dediği gibi, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diyor Hazreti Hamza radıyallahu anh şehadetin ikinci kısmına baktığımız zaman ben şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür bunun manası da Allah azze ve celle'ye Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın dili ile şeriat getirdiği nisbette bu gölgede ne yapılır? Allah Azze ve Celle'ye itaat edilir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın şeriatıyla ne getirdiyse o şekilde ne yapmak zorundasınız? Allah'a ibadet etmek zorundasınız. Eğer peygamber bir şeyi emretmişse onu alır, bir şeyi yasakladıysa da ondan sakınırsınız. Çünkü helal Allah ve Resulünün helal kıldığı haramda Allah ve Resulünün haram kıldığıdır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mübelligdir. Allah Azze ve Celle'den kendisine bildirileni, vahyedileni ümmetine tebliğ edendir. Bize de düşen nedir? Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmektir. Kulluk Allah'a itaat de Allah'a ve Resulü aleyhissalatü vesselamadır. Demek ki doğaya icabet eden, belayı defeden, hidayet eden ve zenginlik veren yalnız ve yalnız Allah azze ve Celle'dir. Demek ki bunda tek olan Allah'tır kardeşlerim. Duaya icabet eden, sıkıntıları gideren, mazduma yardım eden, mazlumun sesini duyan, kullarını bağışlayan ve onlardan, onların her türlü ihtiyacını gideren göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başkası değildir kardeşler. İşte tevhidin özü de budur kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle beş vakit namazımızda İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in Ya Rabbi ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım diler. İşte tevhid budur kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle bir şeye ihtiyaç duymaktan yücelerin yücesidir kardeşlerim. Bilakis biz ona karşı fakiriz. Bilakis biz ona muhtaçız. Allah bizim hiçbir şeyimize muhtaç değil kardeşlerim. Ne ibadetimize ne dua etmemize. Hiçbir şeye bilakis biz Allah'a muhtaçız kardeşlerim. Ve yine Diyor ki Allah Resulü Aleyhis Ebu Hureyre gelen rivayette bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlerin arasındayken kalktı ve e, savaşta elde edilen ganimet mallarının taksim edilmeden önce çalınmasıyla alakalı meseleyi zikretti ve bu meseleyi de çok büyüttü diyor. Ve buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam sakın ola ki Sizden birini kıyamet günü sırtında bir at homurdanarak gelen, işte sırtına bir at almış, at da homurdanır bir şekilde sakın karşılaşmayayım. Sonra o adam der ki ey Allah'ın Resulü bana yardım et. Ben de derim ki bugün ben size yardım edemem, ben dünyadayken size tebliğ ettim derim. Sonra yine birinizi... Sırtında böğüren bir deve olarak yanıma geldiğini görmeyeyim. Sonra o der ki ya Resulallah bana yardım et. O gün diyor ben hiçbir şekilde size yardım edemem. Kad eblahtuk muhakkak ki ben sana tebliğ ettim derim diyor. Burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize şunu haber veriyor. Yardım ve şefaat kıyamet günü yalnız ve yalnız Allah'tan istenir. Başka birisinden değil kardeşler. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'e düşen neydi? Tebliğdi. Ümmetine de hayattayken en güzel şekilde tebliğ etti. Ve Veda Haccı'nda Veda Hutbesinde tebliğ ettin mi? Evet dediler. Allahumme feshet. Allahumme feshet. Allahumme feshet. Allah Resulü işaret parmağını kaldırarak Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahidim. Peygamber bunu ne yaptı aleyhissalatü Bize tebliğ etti. Ve yine hepsini bildirdi. Eğer böyle aldığı halde ben tebliğ ettiğim halde ben kıyamet günü size yardım etmeye gücüm yetmez şefaat etmeye gücüm yetmez ancak Allah dilerse müstesna. <gülüyor> Demek ki yalnız ve yalnız yardım isteme hakkına sahip olan Allah Azze ve Celle'dir. Peygambere ise üzerimize farz olan ona itaat etmektir. Aleyhissalatu vesselam. Ve yine Allah Azze ve Celle bize yalnız ve yalnız bir olan Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı ne bir nebi'yi ne de bir peygamberi ne de bir nebi'yi Rab edinmememizi emrediyor. Allah Azze ve Celle. Demek ki burada Allah Azze ve Celle'nin hakkı ile peygamberlerin hakkını ne yapıyor? Allah Subhanahu ve Teala birbirinden ayırt ediliyor. Tabii ki burada peygamberlerin hakkının da ne yapılması? Yerine getirilmesi gerekiyor ki biliyorsunuz yaklaşık 30 dersdir, silsiledir biz hep bunları anlatıyoruz. Demek ki burada Allah Azze ve Celle e, insanlar içerisinde nasıl ki bir Resul, bir elçi seçmişse, aynı şekilde melekleri arasında da bir Resul, bir elçi seçiyor. Ki biliyorsunuz, Allah Azze ve Celle vahyini indirmek için Cebrail Aleyhisselam'ı seçiyor. En büyük meleklerden bir tanesi. Ve yine bu meleğin Allah'ın izniyle Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve selleme vahyi indirdiğini söylüyor. Ve buyuruyor ki her kim Cibril Aleyhisselam'a düşman ise muhakkak ki o Allah'ın izniyle kalbine Kur'an'ı indirendir diyor. Bugün Cibril Aleyhisselam'a düşman olan var mı kardeşlerim? Şey evet. Şey evet. Ne diyorlar? Haşa! Görmüş, Cibril Aleyhisselam Allah'tan vahye almış peygamberlik görevini. Yolunu şaşırmış. Hazreti, Muhammed, Hazreti Ali radıyallahu Anhu'ya gideceğine Allah Resul hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmiş. Yok, Bu deyim nedir? Bakın Allah Hazret-i Celle tabi 400 küsür önce bunu uyarmış kardeşlerim. Her kim Cebrail'e düşman ise. Bu innehu tenzilu rabbil O nedir? Alemlerin Rabbinden inme. Nezele bi ruhul amin. Ruhul amin onu indirdi. Yani Cebrail indirdi ruhul emin ala qalbika letekun min senin kalbine uyarıcılardan olasın diye indirdi. Bilisanin arabiyyin mubin ap açık bir Arapça ile diyor Allah azze ve celle. Demek ki Allah azze ve celle burada bize Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme imanı özellikle ve ona Kur'an'ı getiren meleğe iman etmemizi emrediyor. Demek ki bütün nebilere ve e, getirdiklerine yine imanı emrediyor Allah Azze ve Celle. Ve buyuruyor ki, ey müminler, iman edenler şöyle deyin. Billahi ve ma Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torun 12 torununa, Musa'ya, İsa'ya ve bütün nebilere verilenlere... İman ettik. La nuferriku beyne ahadim minhum. Onlardan hiçbirini ayırt etmeyiz. Ve nahmu lehu muslimun. Ve biz ona onlara iman edenleriz. Teslim olanlarız. Böyle deyin diyor. Ve lakinnel birra. Fakat iyilik nedir? Allah'a, ahiret gününe, meleklerine, kitabına ve nebilerine iman etmektir diyor Allah Azze ve Celle. Began amana'r rasulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun Peygamber ve rasul ve müminler Rablerinden kendilerine indirilenlere iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine iman ettiler. La nufarriqu <gülüyor> beyne ahadin min rusuli ve hiçbirini ayırt etmeyiz. Ve qalu ve İşittik, itaat ettik dediler. Rabbimiz bizi bağışla, muhakkak dönüş sanadır dediler. Diyor. İşte bunlar nedir? Müminlerin sıfatıdır kardeşler. Ya <gülüyor> eyyuhel lezine amanu, aminu billahi ve Ey iman edenler! Allah'a, rasulüne, kitabına, rasulüne indirdiği kitabına ne yapın? İman edin. Yani iman etmeye devam edin. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki peygamberler Allah Azze ve Celle ile kulları arasındaki birer vasıtadırlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin vahyine muhatap olan Allah'ın seçtiği kullarıdırlar. Demek ki biz bütün nebilere, bütün resullere iman etmek zorundayız kardeşler. Çünkü onların dersin başında da zikrettiğimiz gibi ayeti kelimelerde Allah Azze ve Celle bütün Resullerin, bütün peygamberlerin bir tek davası vardı kardeşlerim. O da neydi? <gülüyor> La ilahe illallah davasıydı. Kula kulluktan Allah'a kulluğa çağıran bir davetti bu kardeşlerim. Ve bu davet ne yapacaktır? Kıyamete kadar devam edecektir. Ey insanlar kulakul olmayın paraya kul olmayın, kadına kul olmayın, dünyanın kulu olmayın. Yalnızca Allah'a kul olun. Yalnızca Allah'ı razı etmek için uğraşın. Evet. Demek ki bütün peygamberlerin ortak şeyi neydi kardeşlerim? Allah'a davet etmek. İnnekum وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَسَبُ جَهَنَّمِ Sizler ve Allah'tan başka sizin taptıklarınız ancak ve ancak cehennem odunudur buyuruyor Allah Azze ve Celle. اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ Sizler oraya ne yapacaksınız? Muhakkak gireceksiniz. Bu da Allah Azze ve Celle'den başkasına tapanlara Allah Azze ve Celle'nin bir tehdidi kardeşlerim. Sizler ve Allah'tan başka taptığınız Cehennem odunuzsunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki melekler, nebiler, hatta salih kimseler belli oranda nedir? Muhabbete ve dostluğa hak eden kimselerdir kardeşlerim. Belli oranda. Ama her ne zaman bunlar hakkında aşırıya giderseniz şirk olur. O yüzden... Ee, Nebiler ve salih kimseler hakkında aşırıya gidenler ne olmuşlardır? Şirke düşmüşlerdir. Bunun tam zıttı olarak nebiler hakkında da noksanlığa gidenler yine küfre düşmüşlerdir kardeşlerim. Onları hafife almışlar. Hatta biliyorsunuz Hristiyanlar kendi peygamberlerini ilah konumuna çıkartmışlar. Yahudiler ne yapmışlar? Peygamberlerini öldürmüşler. Bir tanesi övmede aşırıya giderken... Diğer kısımda ne yapmışlardır? Yermede, noksanlıkta aşırıya gitmişler ve her ikisi de küfürde vuku bulmuşlardır. Allah bizleri e, hak yoldan ayırmasın kardeşlerim. Amin. Demek ki sırat-ı müstakim, dost doğru yol Allah'ın nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salimler işte o kimseler nedir? Allah'ın nimet verdikleri kimselerin yoludur. sıratımız müstakim kardeşlerim. Demek ki e, Bukhari ve Müslim'de gelen ve Muad İbni Cebel radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendi hakkı ile başkalarının hakkını şu şekilde birbirinden ayırt ediyor. Diyor ki Allah Resulü vesselam Ya Muad etedri ma hakkullahi alel ibad Ey Muad Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor Muaz. Allah Resulü Vesselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yalnız ve yalnız Allah'a kulluk, Allah'a ibadet etmeleri, ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve ne diyor ki Aleyhisselatu Vesselam ey Muaz peki bunu yaptıkları zaman kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Allah ve Resul en iyi bilendir dedi mazı. Bunun üzerine Allah Resulü selam en la onlara azap etmemesidir buyurdu aleyhis salatu ve selam. وَيَوْمَ <gülüyor> يُنَاد۪يهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ Allah Azze ve Celle o gün nida eder. Onlara seslenir ve der ki dünyadayken İddia ettiğiniz o benim ortaklarım nerede der diyor Allah Azze ve Celle. Her ümmetten bir şehit çıkartırız sonra deriz ki hadi getirin delillerinizi sonra ne yaparlar? O içlerinde olanlar o iftirayı atanlar kaçıp giderler diyor Allah Azze ve Celle. Bakın meydan okuyor Subhanahu ve Teala. Hani nerede bugün ortak koştuklarınız? İlah diye taptıklarınız, ilah diye arkasından gittikleriniz, onların em helallerini helal edip haramlarını haram ettikleriniz nerede? Ama onlar hepsi ne yapar? Kaçıp gider diyor Allah Azze ve Celle. Hepsini ne yapar? Maskesi iner, ortaya çıkar ne olduklar. Bütün yalanları ortaya çıkar. Bütün peygamberler, Nuh, Hud, Salih, Şuayt hepsi ne yapmışlardır? Allah'a ibadeti ve takvanın ve ibadetin ve yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu söylemişlerdir. Nuh Aleyhisselam diyor ki Ya kavmi inniylekum nezirun mubin Ey kavmim ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım Eni'budullahu vettekuhu ati'un Yalnızca bir olan Allah'a ibadet edin Ondan korkun ve ona itaat edin ve yine Hud, Salih ve Şuayb aleyhisselam ve diyor ki Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Mâ min ilahin min ilâhin Sizin için Allah'tan başka ilah yoktur. Kezzepet kavmu Nuh'in mürselîn. Nuh'un kavmi Resulleri yalanladılar. İz kâle lehum ahuhum Nuh. Onlara kardeşleri Nuh dedi ki Ela tettegûn. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? İnni lekum rasulun emin, Muhakkak ki ben sizin için emin güvenilir bir elçiyim. Fettakullaha ve atiyuh. Öyleyse Allah'tan korkun, ona itaat edin. Ve yine diğer peygamberler Hu Salih, Şuayb Allah hepsinin salatu ve selamı üzerine olsun. Fettakullaha ve atiyuh. Allah'tan hakkıyla korkun, yalnız ona itaat edin. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın risaleti ile alakalı وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْ فَأُولَٰئِكَ الْفَائِزُونَ Kim Allah'a ve onun elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat eder, yalnızca Allah'tan korkarsa işte asıl kurtuluşu erenler ondan onlardır diyor Allah azze ve celle. İtaat Allah'a ve Resulü aleyhissalatu vesselam'dır. Ama korku ve takva ise Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Bunda hiç kimse onun için nedir? Ortak değildir. Onun için bu sebepten dolayı Allah Azze ve Celle لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne itaat etsinler. Allah Resulüne yardım etsinler, onu yücetsinler. Allah'ı sabah ve akşam tesbih etsinler. İman Allah'a ve Resulüne. Yardım etme, yücetme peygambere ait. Ona yardım etme peygambere ait. Tesbih ise, yalnız ve yalnız sabah akşam, Allah Azze ve Celle'ye ait. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا Sakın iki ilah edinmeyin. Yani İsa, Allah'ın oğludur demeyin. İlahınız sizin sadece bir ilahdır. فَاِيَّا يَفَرْحَبُونَ Öyleyse benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ard. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. İbadet, itaat, ihlas sadece ve sadece Allah'a aittir. اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ Siz Allah'tan başkasından mı başkasından mı korkuyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki korku haşşe nedir? Yalnızsa yalnız Allah'adır, başkasına değildir kardeşlerim. فَلَا تَخْشَوْهُمْ مَخْشَوْنِ Sakın başkasından korkmayın, benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki, mescitleri Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ahiret gününe iman edenler, namazı dosdoğru kılanlar, zekatlarını verenler, ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar inşa eder diyor Allah Azze ve Celle. Fa'esa evet. muhtedin ve olur ki umulur ki onlar hidayete erenlerden olur diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki korku, Haşet Allah'tan başkası için geçerli değildir. Demek ki onlar eğer Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın verdiği ganimete razı olup ve "Kâlu hasbunallah. Allah bize yeter." deselerdi. "Seyutiinallahu min fadlihi." Allah bize fazlından verir deselerdi. "Wa rasuluhu ve rasulü inna ila Biz Allah'tan isteriz deselerdi. Bunlar nedir? Onlar için daha hayırlı. Demek ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hakkı olarak onların hakkıyla alakalı miras hukukunda ve başka şeylerde verdikleri sadakalarla alakalı bölümlerde nedir? Allah Resulü Aleyhissalatu mübah kıldığı mübah, haram kıldığı da haramdır. Evet. İnsanlar diyor o kimselere İnsanlar sizin için kuvvet topladılar, silah topladılar, ordu topladılar. Yığın yığın asker topladılar. Onlardan korkun denildiği zaman fezeedahum imanah. Onların imanları arttı. Normalde korkunun artması gerekir ama onlar imanı arttı. Ne dediler? Hasbunallahu ve ni'mel Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. لَا اِلَٰهَ اِلَّا Ondan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ Rabbul الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Ben yalnızca bir olan Allah'a tevekkül ettim. Muhakkak o yüce arşın Rabbidir. Evet. De ليس الله بكافن abde, Allah kuluna yetmez mi diyor Allah Azze ve Celle. Ve men ala Allah fehu hasbu. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter diyor Allahu <gülüyor> Teala Celle. Ve kalu hasbuna Allahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Fe iza feraghta وَاِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ Dünya işlerinden boşa çıktığın zaman ibadetle uğraş ve Rabbinin katındakini diledir Allah Azze ve Celle. Evet. Demek ki onlar yalnızca ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman وَجِلَتْ kulubuhum Kalpleri titrer. وإذا تليت عليهم آياته Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zadethum imanana imanları artar ve ala rabbihim ve onlar yalnızca yalnız Rablerine tevekkül ederler. İşte müminlerin vasfı budur kardeşlerim. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ümmet içerisinde ne, de, ne kadar hayır varsa hepsini bize bildirmiş ne kadar da şer varsa bizden onu yasaklamış daha önceki ümmetlerin özellikle hristiyanların kendi peygamberleri İsa aleyhisselam hakkında düştükleri hatada bizim de düşmememiz için bizi uyarmış bize tebliğ etmiştir ve buyurmuştur ki aleyhissalatu vesselam Sakın ola ki Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmede, med medhetmede sena etmede çok aşırıya gittiği gibi sakın beni övmede aşırıya gitmedin buyurmuştur. Muhakkak ki ben Allah'ın kulu ve rasulüyüm. Bana Abdullah ve rasulihi Allah'ın kulu ve rasulü deyin diyor Allah rasulü aleyhissalatu vesselam. Allah azze ve celle de Kur'an'da üç yerde İsra, olay, İsra meselesinde Allah Azze ve C Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamı kul apt diye nitelendiriyor. Ve lem ve ennehu Abdullah Abdullah yani Allah'ın kulu yani Allah Resulü Vesselam kalktığı zaman ve in kuntum fi rayb mimma nazzalna ala abdina kulumuza indirdiğimize şüphe içerisindeyseniz iseniz Subhanallazi esra bi abdihi kulunu miraca çıkardığı zaman Allah Azze ve Celle burada ne yapıyor? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abd yani kulum diye hitap ediyor Azze ve Celle. Şimdi bazı kimseler, bazı kesin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı övmede çok aşırıya gidenler Allah Resulü bundan bizi ney ediyor, yasaklıyor kul olarak vasfedildiği zaman sanki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın e, değerini alçaltmak veya mekanını alçaltmak gibi anlıyorlar. Bunun en güzel örneğini Necaşi e, radıyallahu anh kıssasında görüyoruz. Necaşi kardeşlerim biliyorsunuz Habeşistan kralı ve Müslümanların hicret ettiği yer. Cafer ibn-i Ebi Talib radıyallahu anhu soru soruyor ona. Necaşi ilk gittikleri zaman, hicret ettikleri zaman Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı soruyor ve diyor ki Mesih İsa hakkında ne dersiniz? Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı diyor ki muhakkak ki o Allah'ın kulu ve Resulü'dür. Onun kelimesi Meryem'e attığı kelimesi ve ondan bir ruhtur diyor Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh. Bunun üzerine Necaşi diyor ki vallahi diyor İsa sizin dediğinizden başka bir şey değildir. Bunun üzerine hemen orada özellikle komutanlar bir yaygara koşup koparıp sağa sola e, kaçışmaya başlıyorlar. Kardeşlerim bu Necaşi e, burada e, Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anhu'nun eliyle Müslüman olan bir kimsedir. Allah Resulü Vesselam biliyorsunuz vefa, zamanında vefat etmiş. Allah Resulü Vesselam da onun gıyabında cenaze namazı kırmıştır. Müslüman olarak ölmüştür. İsmi de Asham bin Abhar en Necash'dir. Necasi Necashi Habeş krallarının lakabıdır kardeşler. Bu Arapça ismi de Atiye'dir. Necashi bunun e, lakabıdır. Dediğimiz gibi müslüman olarak vefat etmiş Allah rahmet selam zamanında Allah Resulü de onun gıyabında cenaze namazını kıldırmıştır. Demek ki kardeşlerim burada onu yani peygamberi kul olarak nitelendirmeyi bazı kimseler ne yapmıştır? Biyala onun değerini alçatmak, onun menzilini alçatma ve ona kötü söz söyleme olarak ne yapmışlardır? vasfetmişlerdir halbuki onlar ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'ye kötü söz söylüyorlar Allah Azze ve Celle'nin değerini indiriyorlar Allah çocuk edindi mi? aşağı asla diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah buyuruyor ki Adem oğlu kendisine yakışmadığı halde yapmaması gerektiği halde beli yananlar diyor ve bana yapmaması gerektiği halde yakışmadığı halde bana kötü söz söyler diyor beni yalanlamasına gelince diyor beni tekrar e, yoktan var ettiğim halde tekrar onu diriltemeyeceğimi söyler diyor. Ve bana, bana yalan uydurur diyor. Bana kötü söz söylemesine gelince diyor, Allah çocuk edindi der diyor. Halbuki ben samedim, hiçbir şeye ihtiyacım yok, her şey bana muhtaç. Ne doğurdum, ne de doğruldum ve hiçbir şey de benim dengim değildir buyuruyor Allah Sıbhanıbı ve Teala. Kardeşlerim, burada Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla peygamberlerin hakkının çok iyi bilinmesi ve ayırt edilmesi gerekir. Tevhid budur kardeşlerim. Çünkü اَعْتِكُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ her hak sahibinin hakkının verilmesi gerekir. Allah'a ait olan kulluktur, tevhiddir, onu birlemektir. Peygamber aleyhissalatu vesselama ait olan da ona itaat etmektir, getirdiklerine iman edip onun şeriatı üzere Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmektir. Allah Azze ve Celle bizleri hak yolundan ayırmasın. Her hak sahibine hakkını verenlerden bizleri eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ve merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle bizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak canımıza abliya Rabbi Allah'ım ve amin subhaneke Allah'ım uzi hamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruk ve atubi ileyk